Yani bilgisayardan biraz ses geliyor ama o kadar da lazım ya. Olmazsa diğerini mi aç ondan bir şey yapsam. Şu an biraz daha iyi galiba. Allah Allah. Yani çok az bir ses var bilmiyorum hocam. Arkadaşlar nasıl yapabilir miyiz dersi? Yani başka bir bilgisayar var. Geçen hafta onda da problem var denildiği için şey yapmalık yapabiliriz diyorlar. Ses nasıl? Tamam hocam. Bey iyi tamam. mi? Tamam hocam. Bu şekilde devam edelim hocam. Tamam. E şu anda normal diyorlar. Tamam o zaman tamam yapalım dersi. Tamam evet, teşekkür ben ederim. Tamam sağ olun. Tamam. İyi akşamlar. Arkadaşlar şu anda sesim nasıl? oldu çok teşekkürler Murat Bey şimdi Muhammed Reşit Rıza ve Mener okuyacağız biraz vakit geçti onun için Reşit Rıza hakkında çok kısa geçmemiz lazım 1865 yılında Beyrut'ta doğmuş bir insan Reşit Rıza Beyrut'tan oralardan fotoğraflar var ilk öğrenimini buralarda yapıyor daha sonra buraları çok hızlı geçerim bakarsınız ee, Muhammed Abduh ile tanıştıktan sonra e, hayatının önemli e, bir e, safhasını yaşamış oluyor ve e, onunla tanışması e, fikri açıdan e, Reşit Rıza'nın daha farklı bir e, kulvarda yani bir ekol içerisinde o fikirlerini yoğurmasına sebebiyet veriyor. Bu ekole menar ekoli deniyor. Reşit Rıza Muhammed Abduh'un talebesi Muhammed Abduh da e, Cemalettin Afgani'den etkilenmiş. Ama e, Reşit Rıza'nın Abduh'a bağlılığı Abduh'un Afgani'ye bağlılığından çok daha fazla. Abdullah Afgani hayatlarının son dönemlerinde biraz ihtilaf etmişler. Abduh daha ilim taraftarı faaliyetlerimizi daha çok e, ilim sahasına yoğunlaştıralım diye düşünürken Afgani daha çok siyaset taraftarı, siyasi açıdan faaliyetlerimizi yoğunlaştıralım diyor. Efendim Bu e, Menar tefsiri arkadaşlar, buraları geçelim de ben size kısaca arz edeyim. Menar tefsiri e, Muhammed Abduh'un Eser Üniversitesi'nde verdiği Derslerin e, kayda geçmiş halidir ancak Nisa suresinin e, yarısına kadar olan kısmı böyle. Nisa suresinin yaralarında Muhammed Abduh vefat etmiş 1905'de vefat ediyor biliyorsunuz. Abduh vefat edince e, Nisa Suresi'ne kaldığı yerden itibaren Reşit Rıza devam ediyor. E, fakat Reşit Rıza da bitiremiyor. Yusuf surelerinin ortalarına geldiğinde Reşit Rıza da vefat ediyor. Ee, ve böylece menar tefsiri tamamlanamamış oluyor. Ancak yine bu ekol içerisinde e, değerlendirilebilecek yani bu ekol bu, bu ekole mensup alimlerden biri olarak düşünülebilecek merağı var merağinin e, tefsiri. Bu arada ekran kendi kendine gidiyor geliyor. Benim kontrolüm dışında niye böyle oluyor? E, merağinin tefsiri de yine bu ekol içerisinde değerlendirilebilir. Merahiyenin tefsiri tam bir tefsirdir. Sekiz cilt civarında. Dolayısıyla menarın e, ikmal edilmiş hali ama özet hali olarak da düşünebilirsiniz merahiy tefsirini. <gülüyor> Menar tefsirinin arkadaşlar e, önemli özelliği şu. Belki de ilk defa, daha önceden Hindistan civarında bu denenmiş ama Tabi Hindistan İslam dünyasının bir köşesinde kalıyor gibi bundan dolayı çok etkili olduğu söylenemez. İlk defa mener tefsiriyle ile birlikte bu çok önemli mener tefsirini önemli kılan bir şey. İçtimai tefsir ekolu dediğimiz ekol yayılmış oluyor. Yani mener tefsiriyle ile birlikte artık ilim adamı olmayan insanlar da yani medrese tahsili görmemiş olan insanlar da Artık ellerine tefsir kitabı alabiliyorlar, tefsir okuyabiliyorlar. Bundan önceki tefsirler daha çok medrese alimlerine, talebelerine, ilmiye sınıfına yönelik olarak yazılmış iken menar tefsiri herkese yönelik yazılmış bir tefsirdir. Bu manada da modern tefsirlerin ilki, yani içtimai tefsir ekoli içerisinde özellikle e, ilki sayılabilir herkese hitap eden e, bir nevi sosyolojik tahliller yapan e, her bireyi ilgilendiren sorunlara temas eden toplumlara ilgilendiren sorunlara temas eden önemli bir e, tefsir. Şimdi bu tefsirden bazı bölümler okuyacağız. Bir de şunu söyleyelim ilk defa bu tefsir kitap olarak yayınlanmadan önce Mecelletül Menarda yayınlanmış. Yani dergi olarak e, dergide yayınlanmış fasiküller halinde daha sonra kitaplaştırılmış bizim Osmanlı uleması Cemalettin Afgani ve Muhammed Abdu bu çizgiyi pek sevmemiş arkadaşlar onlar da bizi pek sevmemiş yani Osmanlı ile bu Menar çizgisinin ekolünün arası çok iyi olmamış Efgani burada bir süre göz hapsinde filan da tutulmuş zaten Cemalettin Efgani ve burada ölmüş daha sonradan da götürmüş filan ama e, bazı alimler ve bazı e, mütefekkirler alimlerden ziyade mütefekkirler mesela Muhammed, e, Mehmet Akif gibi e, bu ekolden etkilenen insanlar vardır mesela Mehmet Akif safahatta bile bundan bahsediyor. Yani Muhammed İkbal'den ve Muhammed Abduh'dan övgüyle bahseder. Ancak alimler Osmanlı uleması pek e, hüsnü kabul göstermemişler. Mesela Elmallah Hamdi Efendi'nin tefsirinin e, Fil Suresi kısmına bakabilirsiniz. Orada Fil Suresi'nde Muhammed Abduh'un e, bu e, Fil Suresi'ne getirdiği o kuşların attığı taşların aslında gerçek taşlar olmadı, böyle bir şey olmadı. bunun hasba ve cedba denen bir nevi bulaşıcı hastalık, çiçek hastalığı gibi bir hastalık olduğunu, kuşların taş atması diye bir şeyin olmadığı, bulaşıcı hastalığın mikroplarının onların arasında yayılmasının ayette böyle anlatıldığını söylemesi üzerine Elmallah Hamdi Efendi 20-25 sayfa çok ciddi ilmi bir tenkit ile onun görüşlerini reddediyor. Oraya bakabilirsiniz. E, bu tefsirde yani Osmanlı ve Türkler aleyhine maalesef bazı ifadeler de var. E, hem Reşit Rıza'nın yazdığı bölümlerde hem de Muhammed Abdel'in yazdığı bölümlerde. Sesim nasıl arkadaşlar? Rahat duyulabiliyor mu inşallah? Arkadaşlar ses nasıl? İyi. Evet. Kâlel-üstâzül-imâmâ. <gülüyor> Ee, Üstaz el İmam yani Muhammed Abdu Muhammed Abdul dedik ki dedik yani bu Tefsir dersisinin notlarıdır. Okuyacağımız ayeti kerime arkadaşlar Nisa surası 34 yani kadınları dövme ile ilgili e, ayet e, pek çok açılardan konuşulan tartışılan ayet e, ve erkeğin kadına üstünlüğü bağlamında konuşulan ayet eser döbüler ricalu kabulamunu ale nisa'i erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar. Bima Allahu ba'dahum ala ba'din Allah'ın bazı insanları diğer insanlara bazılarını bazılarına üstün kılması sebebiyle erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar. Ve bima enfakuu min evvalihim ve mallarından infak ettiği için ettikleri için erkekler fessalihatu kanitatun hafizatun lil gaybi bima hafizallah saliha kadınlar Hafizatun, <gülüyor> kanitatun onlar işte eşlerinin mallarını, mülklerini onların şereflerini muhafaza ederler, korurlar kanitatun lil gaybi ve gayba inanırlar manası verilebileceği gibi yani eşlerinin gıyabında onlara karşı yine gönülden bağlıdırlar ee, bir mahfız Allah, Allah onları e, koruduğu gibi onlar da bunları korurlar. Ve lati takafun onuşuzla bunda, nüşuzlarından korkunuz kadınlara gelince, <Ruth tube> faiduhun onlara nasihat edin, vahcuhun ne, firmanda acayı ve yataklarında onları yalnız bırakın. Ayet okuyorum, metn okumuyorum burada ayet okuyorum. Ve çuruhunla acayip adri buhunle ve son olarak da eğer bundan da bir fayda göremezseniz onları döebilirsiniz. Feyin ata anem eğer size itaederlerse fere tabku alehin seviyle onlara başka bir çare düşünmeyin onlar üzerinde daha farklı şeyler denemeyin daha kötü cezalar vermeye kalkışmayın. Bu ayetin tefsirinde Muhammed Abduh diyor, diyor ki inne hazel kısme minen nisai leyselir ricale aleyhinne şey'un min sultanit te'dibi ee, inne hazel kısme minen nisai bu tür kadınlar leyselir ricale aleyhinne şey'un min sultanit te'dibi ee, erkeklerin bu tür kadınlar üzerinde bir e, terbiye yetkisi e, otoritesi yoktur. Ve inne ma sultanuhum ala al-kismi al-sani Erkeklerin otoritesi yetkisi ikinci kısım kadınlar üzerindedir. Allazi bayyanahu ve bayyana hukmuhu liqoulihi azza ve celle şu ayeti kerimeyle hükmü beyan edildiği üzere şu ayette geçen kadınlar üzerindedir. üzerinedir. Fe'izuhunna ve'hşuruhunna fil mazaci'i ve'dribuhunna az önce okuduğumuz ayet. Şimdi burada nüşuz ne demek? Yani nüşuzlarından korktuğunuz kadınlarınız derken ne demektir? En nüşuz fil asli imanu'l irtifai. Yükseklik demektir nüşuz. فَالْمَرْأَتُ الَّتِي تَخْرُجُ عَنْ حُقُوقِ الرَّجُولِ Erkeğin erkeğin hakkına riayet etmekten çıkan yani erkeğe erkeğin erkeğe saygı göstermekten uzaklaşan kadın diyelim. Erkeğe saygı göstermekten uzaklaşan kadın ne yapmıştır? قَطْ Aleyhi ona karşı sanki büyüklenmiştir diklenmiştir. Yani bir nevi diklenmek ve haveled ve en tekonu ve kadın reisinin üzerine çıkmaya çalışmıştır. Sanki reisi kocasıdır ama diklenerek onun üzerine çıkmaya çalışmıştır bir nevi. Ben tarafuat aydan عن طبيعتها. Hatta diyor sadece reisi olan kocasının üzerine değil kendi tabiatının da üstüne çıkmaya çalışmıştır. وَمَا يَقْتَضِيهِ نِزَامُ الْفِطْرَةِ مِنَ التَّعَامُلِ ve fıtrat kanununun fıtratın düzeninin gerektirdiği davranış şeklinden de uzaklaşmıştır. Onun dışına çıkmıştır. Öyle olunca da فَذَكُونُ كَنَّا شِزِ مِنَ الْأَرْضِ اَلَّذِي خَرَجَ عَنِ الْاِصْتِبَاءِ Böyle olunca da hani dümdüz bir yer düşünün o dümdüz bir yerin ortasında bir tümseklik, bir yükseklik var sanki e, naşiz ve kadın buna benzetilmiş düz bir yerde e, bir tepe, bir e, tümsek gibi yani kadının erkeğe serkeşlik etmesi, asilik etmesi bu kelimeyle ifade edilmiş وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ خَوْفَ النُشُوذ۪ي tahmin etme sadece Şimdi ayet-i kerimede nasıl geçti? Vallati <Sessizlik> tahafuna nushuzuhunne. Nushuzlarından korktuğunuz kadınlar. Mesela neden burada nüşuz eden kadınlar değil de nushuzlarından korktuğunuz kadınlar denildi? Diyor ki bazı müfessirler bu halfun nushuzu bunu beklemekle yani Tevaku etmek ne demek? Kadından böyle bir şey beklenir. Yani nüşuz etmesini beklediği kadın, hani daha nüşuz etmemiş, gerçekleşmemiş ama kadının bakışlarından, oturuşundan, kalkışından, böyle kendisiyle konuşmasından, ya sanki bu kadın da bana nüşuz edecek, serkeşlik edecek, asirlik edecek bir hal seziyorum gibi, yani böyle anlamışlar. O bazılarının bazıları da hayır gerçekleşmeden önce e, gerçekleşeceğine dair duyulan bir korku kaygı değil, ilakis gerçekleştiğini birebir bilmek, gözle görmek, ayan beğen görmek olarak yorumlamışlar. Olakim yukarı, fakat şöyle denilir Lemeterek lafz al ilmi, ustebdel bhi lafz al ama böyle söyleyen kişiye şu soru sorulur. O zaman neden ayeti kerimede Allah Teala ilim lafzını kullanmamıştır da hauf kelimesini? Yani vallati ta'lemuna nüşuzühün demiş de takafuna ne demiş. Neden? Ev ni melem yekul vallati yensuzna ya da neden vellâti yenşûz ne denilmedi de tekâfûnle nâşûzler <gülüyor> ne denildi? La carama, şüphesiz ki enne fî ta'bîril Kur'ân-ı hikmeten latîfeten. kuran ı Kerim'in bu tabirinde, bu ifadesinde güzel bir hikmet vardır. O da nedir? Ve hiyye enne Allah-u Teala lemmâ kâne yuhibbu en tekûnel ma'îşetü beynes zavcayni ma'îşete mehabbetin ve meveddetin ve teradin Allah Teala karı koca arasındaki ilişkinin yaşamın hayatın muhabbet sevgi karşılıklı rıza ve yani uyumlu olmak demektir. Bu esaslar üzerine bina edilmesini isteyince lem yeşe en yusniden nüşuze ile nisai kadınlara bu nüşuzu doğrudan isnat etmek istemedi öyle bir isnat ki yedullu ala enne min şe'nihi en yaka minhun fi'ilen sanki bu nüşuz normal bir şeymiş kadınlardan meydana gelmesi normal bir şeymiş gibi anlaşılmasın diye bu nüşuzu kadınlara isnat etmedi doğrudan Nüşuz yapan kadınlar demedi. Neden? Çünkü kadının nüşuz yapmaması gerekir normalde. Onun için hani kadından nüşuz beklenmez ama şayet yapmamalara gerektiği halde böyle bir şey yapacaklarından korktuğunuz kadınlar varsa derken böyle bir ince mana sezmiş oluyor Muhammed Abdu. Ben abber anzerike ibaretin istiyor bunu öyle bir ibareyle anlattı ki tüm ile annemin şeyni Allah yaka a. ima ediyor ki e, böyle bir şey meydana gelmemesi gerekirdi yani kadından böyle bir şey meydana gelmemeliydi niçin? içindein enne hukuruucunu anil asli Çünkü bu Aslında dışına çıkmaktır elledi yaumu biri zamur fittra fıtrat kanununun Kendisiyle ayakta durduğu o e, asla temel kanuna karşı çıkmaktır. Vatatiyi bu bir hilma ve hayatın kendisiyle güzel olduğu yani burada kadının kocasına biraz hürmetkar olmasını, saygı ile e, kocasına karşı e, yaklaşmasını ima ediyor. Fefihade tabiri tenbihun lattifun ila mekanet el Dolayısıyla böyle bir ifadelendirmede kadının konumuna e, güzel bir şekilde dikkat çekilmiş oluyor diyor. وَمَا هُوَ الْاَوْلَى fi شَعْنِهَا Ve kadın için e, en güzel olan, evla olan neyse ona dikkat çekilmiş oluyor ve iləma ne gecib ola Rjulü min Siyaseti ve erke kadınla münasebetinde ilişkisinde nasıl bir siyaset takip etmesi gerektiği noktasında bir e, dikkat çekme var başka ve husnü terabtufifi muameleti ve kadına nasıl muamele edeceği konusunda e, yani Güzellikle yaklaşması gerektiği konusunda bir e, dikkat çekme var. Hatta ida anasa minha yani öyle ki e, koca hanımı ile bir ünsiyet e, bulduktan sonra yani ona ısındık, ısındığında ma yqxha an yuawla ila tarfugi ve adamın kıyamı bi hukukiz zevciyeti yani eee kocası e, hanımıyla ısınınca yani arada bir e, sevgi saygı muhabbete bağlı bir ilişki kurulunca koca korkmaz me yakşa korkmaz en yu evvale en yu ile ila terafu'i Ademın Kıyami ve hukukuz zeci ee, yani kadının e, böyle kendini büyük görmesinden ve e, evliliğin e, karı kocalığın gerektirdiği hakları yerine getirmeyeceğinden korkmaz yani arada bir sevgi saygı varsa böyle bir şey normalde olmaz. E, diyor ayete göre anlaşıldı mı burası arkadaşlar? Yani asıl olan sevgi saygı üzerine bina edilmiş bir hayattır Öyle olduğu zaman kadından da böyle bir nüshuz beklenmez. Ancak sevgi saygı e, yoksa yani bu e, arizi bir durumdur. O zaman yu evvelu yarciyo yurcau demek o yani ale yuoru dönmek yu evvelu yuracayo yani döndürülür. Ma yixşa korkmaz, en yü awala ile terfuge, yani uadem al-kiyami bi hukuk ezvujiyeti erkek korkmaz, neydem korkmaz, en yü awala ile terfuge uadem al-kiyami bi hukuk ezvujiyeti, yani böyle büyüklemek kendini büyük görmek kibirlenmek ve e, evliliğin hakları neyse karşılıklı olarak onlara riayet e, etmekten e, geri durmaz. Evet. bir Yüevvelü kabarma diye yani. Yüevvelü dönmek demek. Yüevvelü. Et tarafı. Kabarma diyebilirsiniz. Tarafı. Kırık banayla gideriz de o zaman da yani tek tek toparlamak gerekir. Yorucu olur yani sizin için de benim için de. Ee, i̇bare çok zor değil ama anlamadığınız yer olursa sorun lütfen. Faalehi <gülüyor> evvelen erkeğe valla bilemiyorum arkadaşlar soruları ben hazırlamayacağım herhalde ee, bilemiyorum nasıl soru gelir. Faalehi <gülüyor> evvelen erkeğe öncelikli olarak şu gerekir. En yebde ebilwa nasihat ile başlaması. <gülüyor> kadının yara, üzerinde etkili olacak bir vazun hesabat ile işe başlaması gerekir. Ve vazo, farklı bir ihtilafi kadına vazun hesap etmek de o kadının durumuna göre değişir. Yani seviyesine göre kültür anlayışına göre, geldiği aileye göre, memleketine göre, örfüne göre değişir. Anladığı lafa göre değişir. Genetik yapısına göre değişir, karakterine göre değişir. ne? öyle kadınlar vardır ki menüessiru fi nefsiha takhfifu takhwifu yani onlar da korkutma etkili olur. Kadını korkutursun. Efendim bir daha bunu yaparsan senin kemiklerini kırarım dersin. Ya da işte seni gönderirim ailenin evine falan filan dersin. O kadın da tırsar, korkar. Minallahi azza ve celle uiqabi ala nushuzi. Et-takhfifu minallahi azza ve celle uiqabi ala nushuzi. Pardon. Burada o şekilde bir korkutma değil. Minallahi diyor. Affedersiniz. Doğru. Ee, yani arkadaşlar metni fakülteden çıkarken çok hızlı bir şekilde bu koca metni 3-5 dakika içerisinde okumaya çalışıyoruz. Ee, arkasından ne gelecek tabi tam bakmadım. Ee, kemik kırma yok zaten yok. evet. Şimdi kemik kırma yok ama e, biz bu ayeti kerimeyi geçen sene yüksek sens dersimizde e, sırf bu ayetin mukayese tefsir e, dersinde ee, yani 12-13 tefsirden mukayeseli olarak okumuştuk. Yani öyle yorumlar var ki bazı alimler diyorlar ki yani e, Allah kadına böyle bir e, kadına karşı erkeğe böyle bir hak vermişse yani yanlışlıkla erkek e, yani karısının mesela döverken elini kırdı, kolunu kırdı bundan dolayı kısas gerekir mi gerekmez mi? Bazıları kısas gerekmez diyor. Çünkü Allah ona böyle bir hak vermiştir. O da yanlışlıkla kolunu kırmıştır, bacağını kırmıştır falan. Tabi bu ekseriyetin şeyi değil. E, ekseriyetin görüşü değil. E, ve yani ekseriyetin görüşü olmasını bırakın. Saçma bir görüş. Doğru bir görüş değil. itibar edilecek bir görüş değil. Ama bu konuda hakikaten çok enteresan yorumlar görüşler var. Mesela Taberi'nin yorumu, Taberi'nin yorumu çok e, ilginç. Birazdan da ona temas edilecek. Benim yorumum nedir? En sonunda. <gülüyor> evet, sizden bir fesur olursanız, o zaman. Allahu alem bu ayetlerden belki kadınların kocalarını dövebilecekleri sonucunu da çıkartır mısınız bilmiyorum yani kadınlara e, yazdırırsak ne olur? Şimdi arkadaşlar ya bu hani yeri gelmişken söyleyeyim metni okuyalım ondan geri kalmayalım ama e, yani dünyanın kuralı bütün canlılarda eğer çok iyi eğitilmemişse e, insani vasıfları çok gelişmemişse bütün canlılarda olan özellik şu güçlü olan zayıf olanı yeniyor yiyor dövüyor eziyor bastırıyor tamam mı daha ne kullanırsanız kullanın hangi fiili yani güçlü olan zayıfı eziyor güçlü olanın zayıfı ezdiği bir dünyadayız kadın güçlüyse kadın ezsin ezebiliyorsa biraz da e, evet Ayşe Hanım'ın yorumu güzel onu okuyun <gülüyor> e, yani eminim ki kadınlar güçlü olsaydı aynı yetki onlara verilebilir ya bu zaten hani ayetin böyle bir şey demesine de e, gerek yok demeden de zaten bu e, insanın tabiatında bu var yani aslında ayet-i kerime burada frenlemiş oluyor ilk aşamada aman sakın dövmeyin sakın böyle bir şey yapmayın vaaz-ı edin e, ondan da eğer etkilenmiyorsa kadın e, o zaman işte kadının erkeğe karşı kullanabileceği en önemli kozlardan birisi e, kadınlığıdır yani cinselliğidir e, yani kadının erkeğe karşı en güçlü olduğu alan evde yatak odasıdır. O gücü de kadının elinden alın. Eğer hani yanlış yapmaya devam ederse evin huzurunu bozacak tavırlar sergilerse o manada e, bu da ona bir ders olabilir belki onu da yapın. Ancak yine uslanmazlarsa o zaman son çare olarak eğer çare olacaksa yani boşanmanın önüne geçmek için eğer çare olabilecekse Arkadaşlar yani bakın bu yani üniversite mezunu olmayan bir üniversite mezunu kadının, bir akademisyen, bir siyasetçi kadının yani kocasından rahatça dayak yiyebileceği anlamına gelmez bu. yani Buradan bunu çıkarmamak lazım. Aileden aileye değişir. Yani biz kültürlü insanlar olarak bunu konuşuyoruz. Ama yani köylerde yaşayan, çöllerde yaşayan, yani mektep görmemiş, medeniyet görmemiş dünyada milyonlarca da milyarlarca insan var. Yani oralarda halen dahi geçerli olan bir şey bu. Yani erkeğin kadını ezmesi Doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Doğru bir şey olmadığını nereden anlıyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla ilişkilerine baktığımızda asla böyle bir şey olmamış. Ama yani bu sizin bizim gibi e, belli bir e, kültür seviyesine sahip yani meseleleri tartışarak anlaşarak halledebilecek kıvamda olan insanların e, yapması beklenemeyecek bir şey belki sonuncusu yani dövmek olayı e, ama e, yani herkesi kendimiz gibi düşünmeyelim Kur'an herkese hitap ediyor avama da hitap ediyor havasa da hitap ediyor dolayısıyla yani burada e, eğer ee, başka bir çare kalmadıysa ve kadın da eğer dayaktan anlıyorsa, yani mesela bazı çocuklar, yaramaz çocuklar vardır hakikaten e, yani dayaktan başka bir şeyden anlamıyordur belki. Öğretmen olan arkadaşlar varsa, yani bu doğru bir şey değil belki ama e, ben de bir müddet ilkokul öğretmenliği yaptığım için biliyorum. E, yani Tabii yaralayıcı olmamak kaydı şartıyla çok acı verecek şekilde olmamak kaydı şartıyla bazen de yani disiplini elde tutmak için bazı tedbirlere başvurmak zorunda kalabiliyorsunuz. Eğer tabii karşı taraftaki insan bundan anlıyorsa elbette ki tabii doğru Emine Hanım söylediniz ama yani kadınlan kadına bu biraz değişir. Şimdi ne zannedersem tabii onu biraz açıklayacak ben yani Bunu hemen şöyle düşünmeyin yani ee, işte kadın üniversite mezunu hatta işte üniversitede akademisyen ne bileyim kendine göre bir işi var iş kadını siyasetçi bir, ne bileyim bir okulda müdür bir, bir işi var makam mevkisi var ya da bundan hiçbir olmasa bile yani çok kültürlü bir aileden gelmiş seviyeli bir aileden gelmiş ee, annesi babası hep seviyeli ilişkiler kurarak o aileyi götürmüşler. Şimdi bu kadını dövmeye kalkışmak demek, yani o ailenin yıkılması demektir. Yani böyle bir şeyi düşünmemek gerekir. Ancak herkes böyle değil. mi bilmiyorum. Yani bazı insanlar için bu işe yarayabilir. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Mesela yani teşbide hata alması. bugün Iraklılara sorun Saddam zalim bir adamdı ama Saddam'ın günlerini arıyorlar. Bugün Libyalılara sorun, kaç Libyalıya sorduysam benzer şeyler duydum. Kaddafi zalim bir adamdı ama Kaddafi'nin dönemini arıyorlar. Yani e, demokrasiyi özümseyemedikleri için onları ancak böyle despotça idare eden insanlar bir arada tutabiliyorlar. Bazen onlara böyle demir yolunlukta insanlar gerekiyor demokrasiyi. Yani karşılıklı birbirlerine saygıyı geliştiremedikleri için ama her toplum öyle değildir tabi kendi kendine demokrasiyi kurabilmiş toplumlar da var. Dolayısıyla yani kadından kadına değişebilecek daha doğrusu aileden aileye değişebilecek bir durumdur bu. Evet metne dönelim. Biraz bu tartışma uzar arkadaşlar. Tartışma uzar. Ee, ama özetle benim anladığım budur. Şimdi nerede kalmıştık? Ee, kocası eğer e, karısı sözden anlayacaksa ona der ki Allah'tan kork. Bu serkeşlik, asilik e, doğru bir şey değildir diye Allah'tan ve Allah'ın vereceği cezadan onu korkutur, sakındırır. Ve ne öyleleri vardır kadınlardan men yüsiru fi nefsiha et tehdidü ve tahziru. Kadında eee tehdit ve e, uyarma etkili olur. Neyden min ile aliketi fi dünya? Dünyadaki kötü akıbetten ne gibi keşemâtetil adai, düşmanın gülmesi gibi yani kocası karısına der ki karıcığım yapma bak eğer böyle yaparsan düşmeme kendimize güldürmüş oluruz ee, bir sürü düşmanlarımız var onları kendimize güldürmüş oluruz sevindirmiş oluruz gibi söyler ve kadının hoşuna giden bazı şeyleri men etmek suretiyle Yok şemaat demek Peygamberimizin dualarında kullandığı bir ifadedir bu e, düşmanın e, gülmesi size yani sizin başınıza bir şey gelip de düşmanın size gülmesi sizin başınıza kötü bir şey geldiğinden dolayı düşmanın size gülmesi. Wal min amin kadın hoşuna giden bazı şeyleri menetmesine gibi kes diye haseneti hasaneti. Güzel elbise gibi. Diyor ki karıcığım eğer böyle devam edersen artık daha sana markalı elbise almayacağım diyor. Markalı çanta almayacağım diyor. Mesela vel huliyyi ve e, zinet eşyası tamam mı? Yani böyle devam edersen her ay sana hani bir bilezik alıyordum ya almayacağım diyor mesela. Velleculu el akilu akıllı adam Kimdir akıllı adam la yef'a عليه vazu? الذي يؤثر في قلب امراه في قلب Arkadaşlar çok yazı yazıyorsunuz orada ben de bakmaya çalışıyorum ama bu sefer de dikkatim dağılıyor gidiyor. Yani biliyorum konuşacak fakültedeki derslerde de ne zaman bu mesele gündeme gelse ee, ders bitiyor yani bir tartışma başlıyor. Oraya yazdıkça ben de bakıyorum. Bu sefer de dikkatim dağılıyor. Ee, şimdi er akıllı adam kimdir? "Layyih fe aleyhil vadu." Akıllı adama e, nasihat ellezî yu'assiru fi yani karısının gönlüne tesir edecek nasihatin hangisi olduğu gizli kalmaz. Yani bilir karısına neyin tesir edeceğini. Ona göre konuşur. Va hecu hecra gelince yani yataktığıdığı yataklarında onları terk ediliyor ya nedir terk etmek. Son darbun mü durumdiği gibi bu teddi çeşitlerinden biridir Kim için liman hep bu kocasını seven kadın için, şu kadını e, yatağında ayırmak, e, yatağında terk etmek kadına neden suç olsun? Eğer kadın da zaten kocasını sevmiyorsa o da onun için bayram eder ama kocasını seven kadın için bu bir e, tedip şeklidir. Kocasıyla birlikte olmayı seven kadın için. وَيَشُكْقُ عَلَيْهَا ve kocasının Kendisini terk etmesi, kendisine ağır gelen kadınlar için bu bir tedip sebebi. Yani bunlar için işe yarar. Ve <gülüyor> zeyve bazı müfessirin. Bazı müfessirler şu görüşteler diyor. Ve minhum ibnu ceridin taberi bunlardan birisidir. Bu çok e, tuhaf bir görüş gerçekten. İlk taberi okuduğumuzda çok şaşırmıştık bunu. Geçen sene derste. İnnel mar'atelleti şuzu La tubali bi hajri diyor ki yani bu kısımda aslında çok haksız değil. Kocasına karşı nüfuz yapan yani baş kaldıran isyan eden kocasının sözünü dinlemeyen kadın la tubali bi hajri Kocasının kendisini terk etmesine de aldırmaz ki. bi ma'na iradihi anha yani kocasının kendisinden yüz çevirmesi manasındaki o kocasının kendisini terk etmesine aldırmaz ki diyor. Yani zaten arası değil zaten kocasını sevmiyor. Kocasının kendisini yatakta bırakmasına, yalnızca bırakmasına, artık seninle yatmıyorum demesine bir şey demez, aldırmaz. Yur ve kalu, dediler ki bunlar... İşte burası çok enteresan gelmişti okuduğumuzda. Onları terk edin yataklarında demek kayyiduhunne. Onları yataklara bağlayın demektir diyor Taberi. Ve bunu böyle bir iki sayfa delillendirmeye çalışıyor orada. Kadınları yataklarına bağlayın. Diyor çünkü min hecril ba'ir. Heceranın orada üç anlamını veriyor Taberi. Bunlardan birincisi diyor eee devenin yuları manasına gelir. Deveyi bağlamak demektir bu. İzaşeddu bil hicari Yani deveyi yularıyla işte bağladığı zaman bu hicr kelimesi kullanılır. Hicar bu o kaydül devenin bağlandığı iptir. Dolayısıyla vahcuruhunna fil acay demek onları yataklarını bağlayın demektir diyor. Böyle e, tuhaf bir mana veriyor. Ve lesa haza allazi qaluhu bi şeyin. Ve Abdül diyor ki onların söylediği bu görüş hiçbir şey ifade etmez, hiçbir kıymeti yoktur yani. Ve lesa haza bi şeyin demek hiçbir kıymeti yoktur bu sözün. Lamahum bil vâkıfîn ala ahlâk'in nisâ'i ve Onlar kadınların ahlakına ve fıtratlarına da asla vakıf değiller. Çünkü fe inne, buradaki fa sebebi, min hunne men tuhibbu zavceha, onlardan bazıları kocalarını sever. Ve yüzeyyinu leha attayşu verru'unetu en nushuz aleyhi. Onlardan bazıları vardır ki kocalarını sever ve yüze yinu leha attayşu ve en annuşuzet aleyhi ve eee tayş demek öyle kendini beğenmek, gururlanmak ve böbürlenmek eee ee, böyle rastgele saçma sapan şeyler yapmak ee, yani e, dengesiz davranmak ee, bu tür şeyler kadına e, evet kadına nuşuzu güzel gösterir yüzey yinu bu iki şey tayş ve rûnet yani e, böyle kendini büyük görmek ve e, işte dengesiz davranmak kadına nüşûzü güzel gösterir. Ve minhunne ve öyle kadınlar vardır ki men tenşuzu nüşuz eder yani, imtihanen vizevciha kocasını imtihan etmek için kurnazlığından niye liyazhara leha yani kendisi için ortaya çıksın diye ya kadın için ev linnâsi ya da insanlar için ne ortaya çıksın diye miktaru şagafihi bihâ yani kocasının kendisine ne kadar bağlı olduğu ortaya çıksın diye bunu yapar bakalım kocam beni ne kadar seviyor diye kocasını denemek için yapar Hz. Yusuf'un dediği gibi innekeyde künne azim yani gerçekten Yusuf geçtiği üzere Hazreti Yusuf demiyor da bunun inne keyde kunu sizin e, e, hileniz hakikaten büyüktür. E, böyle bir kurnazlık yapabilir kadın diyor. Bahsihi ala rızaha kocasını e, rıza etmeyi çok istediği için, çok arzulu olduğu için yani onu denemek üzere böyle bir şey yapabilir. Akuru derim ki diyor rıza ve men hunne men yani öyle kadınlar da vardır ki ten şüzün şüz yapar Kocasını kendisini razı ettirmeye zorlar yani kadın bunu yapar ki kocasını kendisine razı ettirmeye zorlar, yönlendirir. Ne bi ma'at bu minel Yani e, istediği e, ziynet eşyaları ve elbiselerden ee, kocasına aldırabilmek için bunları yapar. Yani kocasına ufak bir oyun hazırlar ve oyunun sonunda da e, kendi istediklerini kocasına yaptırır diyor. Ev hayri ya da buna benzer. Yani hulî ve hulel. Hulî zinet eşyası, süs eşyası, hulel de elbiseler. Ya da buna benzer şeyleri almak için yapar. وَمِنْهُنَّ مَنْ bin اَهْلُهَا بِالنُّشُوزِ لِمَا عَارِبَ لَهُمْ bazı kadınlar da vardır ki ailesi onu yoldan çıkarır. Yani onu yönlendirir, kışkırtır, e, nüşuz etmeye kışkırtır. Lime'aribe <Sessizlik> <Sessizlik> lehum kendilerinin menfaatlerinden dolayı, bir takım menfaatlerinden dolayı kızın ailesi, kadının ailesi kadının kocasına karşı nüşuz etmesine sebebiyet verir. Me'arip <Sessizlik> eee ihtiyaçlar demek Hz. Musa ile ilgili ayette de geçer. Ee, firavun e, Allah Teala Efendimiz soruyor. Eee "Vama bi ya Musa elindeki nedir?" diye kalehi asay. Etvekku biha wa huwa shubi ala etvekku aleha wa huwa shubi ala ghanme wa liha fiha maareb okhra. Orada geçer. Ona dayanıyorum bununla işte e, koyunlarımı gidiyorum ve e, bir de başka ihtiyaçlarım var. Me'arip kelimesi o ihtiyaçlar anlamında. وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الْاُسْتَادُ an el الْهَجْرِ fil الْمَضَاجَيِ Burada Reşit Rıza diyor ki Üstaz İmam Muhammed Abdu burada yataklarda bırakmak kadını e, ne demektir? Onun üzerinde durmadı diyor dersinde. لِيَنَّهُ بَدِيْهِيُّنْ Çünkü bu e, açık bir şeydir diyor yani ne manaya geldiği kem تَخَبَّطَ الْمُفَسِّرُونَ fi تَفْس۪يرِ الْبَد۪يه۪يَاتِ Ancak gel gör ki diyor, e, müfessirler, bazı müfessirler, bu kadar bedihi apaçık olan konularda, yani o kadar e, tuhaf yorumlar yapmışlar ki, اَلَّتِي يَفْهَمُهَا الْاُمِّيُّونَ Ümmilerin, ummi insanların bile rahatlıkla anlayacağı konularda e, yani o kadar tuhaf yorumlar yapmışlardır ki diyor e, فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ لِي اَيِّ <âmiyyin> Çünkü sen mesela bir âmiye desen ki inne فِي فُلَانَنْ يَهْجُرُوا اِمْرَأَتَهُ mazjai, filanca yeh zuru imra'atuhu fi al-madj'i evet yani Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya elladene yekunur riba la yekunu illa kema yekumul ladhi yatakhabatuhu ash-shaytanu min elmez. yani orada yani şeytanın çarpması gibi geçiyor. Tehabbatar müfessirun. Yani bu konuda müfessirler ayakları kaymıştır, dilleri sürçmüştür, yanlış yapmışlardır. Yani tuhaf tuhaf yorumlar yapmışlardır. Netice itibariyle oraya gelir. Eğer bir âmiye desen ki diyor filanca karısının yatağında terk etti. Ya da yattığı yerde terk etti ya, o film mercide ya da yataklarında muhallin nevm ya da uyuk uyudukları yerde ne anlar bundan fe innevu yefhamu el murade min ne dediğini anlar diyor. Ama velakinler müfessirine bizim müfessirlere gelince diyor ra'avu ibareten mahalla ihtilaf fehamihim bu ibareyi farklı görüşlerini ortaya çıkarmak, serzetmek için. Yani bir ihtilaf e, sebebi olarak e, gördüler bu ibareyi. Buradan da buradan bile ihtilaflar çıkarttılar diyor. Tamminhu mansaraha bima yurad bihi min el-kinayeti. Onlardan bazıları e, bu kinayeden neyin kastedildiğini açıkça söylediği ve halla bima kasada fi'l-kitabati min el Ama ee, bu kitapta e, anlatılan nezih e, e, ifadenin ne manaya geldiğini anlayamadı diyor. Kinayenin ne manaya geldiğini açıklamaya çalıştı ama kitapta bunun ne manaya, ne, maks ne maksatla anlatıldığını pek anlayamadı. Onlardan bazıları dedi ki El-ma'na uhcuru hucura Onların odalarını terk edin. Elleti hiye mahallu mabeetihinna. Yattıkları yerler olan odaları terk edin manasını aldı bazıları. Ve minhummen qala al muradu ihcuruhunna. Bazıları da şöyle de ihcuruhunna bi sebebi al madaci'i. Yani yatakları sebebiyle onları terk edin. E bi sebebi isyanihinna kum fiha. Yani e, yatakta sizinle e, yatmayı istemedikleri için onları terk edin. Sizinle birlikte olmak istemedikleri için onları terk edin manasını anlayanlar oldu. Ve azâ fi fîmânen nüşûz. Halbuki diyor bu e, nüşûzun manasına girer. Fama mâna ce'alihî huwa el bil-iqâb. Yani öyleyse bunu Buradaki hu ve zamir fasıldır. Yani bu işi yataklarda onları terk etmeyi ceza olarak zikretmesinin ayette zikredilmesinin manası nedir? Yani neden böyle bir ceza verilmiş? Laqale ba'du men fassara el-hicre bi't-taqid bil-hicari buradaki hicrin Kadınları yataklarında bağlamak olarak yorumlayanlar dediler ki diyor bu kısımla ilgili şöyle yorumladılar ne onları bağlayın vehcuruhunne fil madaci'i böyle anladın onları bağlayın peki neden fil madaci'i denilmiş li e eclil ikrahi zorlamak için onları ala o şey ki ma temennâne ma o şey ki temennâne anhu yani kendilerini men ettikleri, yapmak istemedikleri şeyi onlara zorlamak için yani burada cinsel birleşmeyi kastediyor kocalarıyla birlikte olmak istemiyorlardı madem onlar istemiyorlar o zaman ee, o istemedikleri şeyleri onları yataklarında bağlamak suretiyle yapın diye böyle hakikaten çok tuhaf bir mana veriyorlar Va senmez Zemahşeri yuha tefsira Zemahşeri e, geçen sene bunu okuktuğumuzda da görmüştük geçen dönem e, sert bir dille eleştiriyor zamanşeri taberiyi e, bu tefsiri isimlendirdiği hada tefsira nasıl isimlen bir tefsiri sukalai bu sakil kimselerin. Yani burada saqil ahmak. Yani ahmak kimselerin tefsiri olarak bunu isimlendirdi diyor. Vel ma'na's sahihu Peki sahih olan mana nedir bu ayette ilgili? Huve o şeydir. Huve ma o şeydir ki tebadara ila fehmike eyuhal qari'u ey kari sahih olan mana senin zihnine doğrudan ilk gelen mana ne ise olur bir adam karısını yatakta bırakmış, terk etmiş denildiğinde mana olarak aklına ilk gelen şey neyse odur. Bunu fazla kurcalamanın, yani ayetleri de yormanın bir manası yoktur diyor. ama يَتَبَادَرُوا ila فَهْمِ kulli لِي yarifu يَعْرِفُ هَذِي min مِنَ Ve az çok bu kelimelerin manalarını bilen herkesin ilk olarak aklına gelen mana hangisi ise vera da o manaakta gelir diyor. Melek ente kul. şöyle diyebilirsin. Ey okuyucu. El ibaratu tedullu bi mafhumha. Bu ibare mefhumuyla şuna delalet eder. Ale menni ma ja'alahu ba'dhuhum men'an leha, manan leha. Bazılarının verdikleri mananın tam tersi bir manaya delalet eder. diyebilirsin. Sohraya يقول şöyle diyor o vecruhun ne fir mabaci onları yataklarında terk edin. Ve la ya tahakkuk hada bi nefsihi. Bu, sadece yatağı terk etmekle gerçekleşmez. وَهُوَ الْفِرَاشُ كِي O da firaştır. Yani maz-mazca firaştır, yataktır. وَلَا بِهَجْرِ الْحُجُرَةِ اللَّتِي يَكُونُ ف۪يهَ الْاِضِجَاءُ Ya da yatılan terke, odayı terk etmekle gerçekleşmeyebilir. وَاِنَّمَا يَتَحَقَّقُوا بِهَجْرٍ فِي الْفِرَاشِ نَفْسِهِ Yani bu aynı yatakta yeterken de e, bu hecr yapılabilir diyor. İlla yatağını terk etmek gerekmez. Aynı yatakta yatar ama sırtını dönerek yatar. Ona hiç ilgi duymaz. İlgi duymadığını özellikle gösterir yada. وَتَعَمُّدُ هَجْرِ الْفِرَاشِ وَتَعَمُّدِيلٍ olacak. Ve inne gerçekleşir, bir hacrin fil hacrin filfıraşi o yatakta terk etmekle, yani yatakta yatığı halde e, mesela karısına sırtını dönmek suretiyle, o tamudi hacrin filfıraşi ve yatağı terk etmeyi kastetmekle etmekle evl hücürati he pardon pardon özür diliyorum devamlı yine görmeden okudum. Ee, şu virgül var ya ve inlemeye tehkkakı bir hacrin filfiraşı nefsi orada nokta var yani öyle düşünün ee, yani demin de söylediğim gibi illa yata ya da yat, yatak odasını terk etmekle gerçekleşmeyebilir bu bir kez aynı yatakta yattı halde karısının sırtını dönerek de gerçekleşir nokta burada bitiyor ve tamudu hacril yatağı terk etmeyi dilemek yani bunu kasten yapmak ev ev-i ya da yatak odasını terk etmek ziyadeten fi'l ukubeti yani daha fazla ziyade, daha fazla ceza vermek olur. Lem yazeb bihi Allahu Teala Allah buna izin vermemiştir. <gülüyor> Varubbama yekunu sebeben liziadeti el ceffeti bu daha büyük bir eee cefa çektirmen ya sebebiyet verebilir daha büyük bir ezi eziyete sebebiyet verebilir. Ve fil hecr fil muz'i nefsihi. Yatanın kendisinde e, kadını terk etmek yani aynı yatakta yattığı halde terk etmek te vardır. Manen bir manalar la yetahakku bi hecril yatağı terk etmekle bile gerçekleşmeyecek bir mana vardır onu yani daha yani e, daha farklı bir mana vardır diyor Yatakta kar, karısını terk etme e, terk etmekte daha farklı bir mana daha bir incelik var diyor evül Beytildiği hofihi ya da bulunduğu odayı evi terk etmek e, term daha farklı bir mana vardır. Yani yatakta karısını terk etti demek karısının karısını yattığı yatakta terk edip gitti onu yatak odasını terk edip gitti ya da onun evini terk edip gitti ifadesinde olmayan farklı bir manaya sahiptir. Nedir o da? لِأَنَّ الْاِجْتِمَاءَ فِي Çünkü karı kocanın yatakta bir araya gelmesi يُوَلَّذ۪ي يُهَيِّجُ O e, yüheyyicu galeyâne getirir. Heyecan kelimesi oradan geliyor. Depreştirir. شُعُرَ الزَّوْجِيَّتِ Karı koca ilişkisini o duyguyu geliştirir. فَتَسْكُنُوا نَفْسُ kullin, مِنَ الزَّوْجَيْنِ اِلَا لَا خَرِ Öyle olunca da e, karı kocadan her biri Diğerine bir sekinet duyar, bir yakınlık duyar aynı yatakta yatınca. وَيَزُولُ زَائِلُوا اَبْضِرَابُهُمَا Sıkıntıları her ikisinin de. اَلَّذ۪ي اَثَارَتُهُ الْحَوَادِسُ مِنْ قَبْلِ دَلِكَ Daha önceden bu yatağa birlikte baş koymadan önce e, mesela gündüz e, yaşadıkları sıkıntıları giderir. O hadiselerin bu e, Kabarttığı e, hadiselerin meydana getirdiği olayların e, fitilini ateşlediği diyelim o e, sıkıntıları giderir. Fayda hecerar mar Şimdi yatak böyle bir e, konuma hayiz olunca, sahip olunca diyor, eğer erkek karısını terk ederse yatakta wa rada anha fi hadihi al ve ona yüzün dönerse sırtını çevirirse karısıyla aynı yatakta ama ona sırtını dönerse bu durumda ne olur ruciye en yeduha thaliku shuuru vennesu ves sukunu ennefsi ila sualihi anis sababi ulmur ruciye ulmur ki en yed'uveha zâlike şi'ûru bu şuur ve sükûnun nefsiyyu bu e, nefsi bu e, psikolojik sekinet huzur bulma hali, o kadını sevk eder neye? ilâ suâlihi anis sebebi yani yani ona kocasına bu işin sebebini sormaya sevk eder yani neden bana sırtını dönüyorsun diye kocasına sormak ister ve yehbitu biha min neşezil muhalefeti ila saf safil burada biraz edebiyat yapmış ve bu da kadını muhalefet etmekten Kocasıyla uyuşmaya sevk eder. Neşe yükseklik diye saf safta düz arazi demek. Yani böyle yükselip öbürlenip gururlanıp muhalefet edeceğine e, muhafaka yani uyumlu e, hareket etmeye bunu sevk etmiş olur. Anlaşıldı mı? ve kâni bil qari'ı ve çab jazmâ bânna haza anlaşılmadı? al muradu nerede anlaşılır mıydı yehbetu yehbetu inmek düşmek ve inna min al hijârati lama yehbetu min yani e, bazı Kayalar Allah'ın haşetinden düşerler. Hebete yepti bu düşmek demek. Kulnehtu minha cemia Mesela hafız olanlar. Ve yepti biha. onu düşürür, kadını düşürür, indirir. Nereden indirir? Min neşz'il Yani muhalefetten indirir de saf safın muvafakati uyuşmaya indirir. Yani kocasıyla mua muhalefet değil, muvafakat etmeye, uyumlu olmaya sevk eder anlaşıldı mı? Şimdi Reşit Rıza dönüyor bize diyor ki: Ey okuyucu, sanki görüyorum ki yani ey okuyucu demiyor da sanki okuyucunun bu satırları okuyan okuyucunun diyor, görüyorum ki vakat cazma bi enha za huvel Ayetten mananın murad olduğunu olduğuna kesin olarak inandığına cezeme kesin kararlı bir şekilde inanmak. İnandığını görüyorum diyor. Kendi yorumunu veriyor. Ondan sonra da artık bu yorum seni tatmin etmeli diyor. ve مِثْلِي لَمْ يَرَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْاَمْوَاتِ وَلَا Ve diyor ki daha önceden de ne ölülerden ne dirilerden ee, kimse böyle bir yorumu görmedi. Böyle bir yorumu yani ilk defa ben söylüyorum daha önce e, kimse böyle bir e, yorumu ne okudu ne dinledi ilk defa ben söylüyorum diye burada da e, böyle bir kendisince tatmin yaşamış oluyor Reşit Rıza. Van dövmeye gelince faşteretu fihi an yakunu gayra mubarihin bu dövmenin yaralayıcı olmamak şartıyla yapılması gerektiğini söylüyorlar yaralayıcı olmamalı diyorlar ve ravazarik <gülüyor> ibnu cerir merfuan ila nbi sallallahu aleyhi ve sellem taberi bunu merfu olarak nakletmiştir diyor ve tebrih bu gayr-ı mubarih dediği müberrih tebrih ne demektir el izao'u'ş şedidü eee ağır bir eziyet vermektir diyor. Varı mı yani İbn Abbas'ın radıyallahu anhu İbn Abbas'tan da e, şöyle bir şey nakledildi. Tefsiruhu bid-darbi bis-siwaki ve nahmihi. burada dövmekten maksat bir siwaki ve nahvihi misvak gibi böyle küçük şeylerle Nedir ben... o anlayamadım. Risale-i Nur gibi iki kere iki dört edercesine. Ne demek istediniz anlayamadım. <gülüyor> Bu arada bizim ufaklık kapıyı zorluyor içeriye girmeye çalışıyor. <gülüyor> ee... hmm, evet. O, o kadar sesler geliyor mu uzaktan da? Eee veru yani İbnu Abbas radıyallahu anhum tefsiruhu bi'd-darbi bi's-siwak wa nahmihi diyorlar ki buradan eee dövmek maksat İbnu Abbas'a göre misvak ve benzeri şeylerle dövmektir. Eykad darbi bil yedi yani elle olabilir. Ev bi kasbatin sabiratin ya da küçük bir kamışta bir kamış gibi bir şeyle yani eee onlar olabilir. Vaka'ru ve'n mukatilin fi sebebi nüzul la yati. Mukatil eee nüzul sebebiyle ilgili şunu zikrediyor. Fesadi bin Rabii bin Amr'ın bu zat hakkındaymıştır diyor. Vaka'ne menen nukaba'i eee bu bu kişi nakiblerdendi. Yani önde gelen insanlardandı toplumun gelen e, eşrafındandı. Bu Fimraatihi Habibete bint Zeyd ibn Abi Zuhayr karısıyla arasında geçen bir hadiseden sonra bunun meydana gelmiş. Bu nazil olmuş bu ayeti kerime. Ve zalika enha neşzeze aleyhi. Bu kadın Habibe kocasına karşı gelmiş. Falatamaha bu zatta karısına bir tokat atmış. Fantaraka uha ma'ha ila Nebi sallallahu aleyhi ve Sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına babası gidiyor. Bu kadıncağızın, Habibenin babası. Kızını da yanına alarak Peygamberimizin yanına gidiyor. Ve arkadaşlar bu da çok enteresandır. Bunu da unutmayın. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın verdiği bazı hükümler, Kur'an'ın verdiği hükümlerle, uyuşmayabilir. Bu ona yani çok nadir şeylerdir bunlar. Bundan başka var mı şu anda hatırıma gelmiyor ama bu onun çok güzel bir örneğidir. Yani peygamberimiz farklı bir hüküm veriyor ama ayet farklı bir hüküm veriyor. Şimdi kadıncağızın kocasından tokat yediğini görünce babası peygamberimize getiriyor ve diyor ki fakale Efrash duhu kerimeti, bu adamın diyor koyuna kızımı koydum, yani onun aynı hata yatırdım Falatama kattı kızıma tokat attı, dövdü. Fakat öne bir salihullah var, Yusrylem. Peygamberimiz uyurdu ki, itaq min zevciha. O zaman şey yapsın, ondan. E, kısas uygulasın. Yani gitsin bu da ona tokat atsın. Zansarafet ma'a ebiha Bedir esirleri Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Evet o da var. Ayet-i de geçiyor. Lakin hatta yuskhira fil Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Peygamberimizin burada verdiği hüküm nedir? Kocasından e, aynı şeyi o da yapsın. Kısa hakkı vardır diyor. gitsin tokat asır. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem irci'u. Gidin dedi. Haza Cebrail'u <gülüyor> irci'u dönün dedi peygamberimiz. Bunu söyledi ondan sonra dedi ki İrce'u dönün Hâzâ Cebrailu etâni Cebrail geldi ben size böyle dedim ama Cebrail geldi Ve, ve bu ayeti inzal buyurdu Fetelâhan Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz bu ayet-i kerimeyi okudu Ve kâle dedi ki Aradnâ Emran ve aradallâhu Emran Biz bir şey Murad ettik Allah ise başka bir şey murad etti Peygamberimizin muradı neydi ki o kadında kocasını tokat asındı. Ama ayetin muhtevasına bakıldığında eğer böyle bir müşruz gerçekleşmişse kadının kocanın kadını dövebileceği şeklinde Bu arada Allahu İmran ve lzi araduhu Allahu Teala hayrun. Allah'ın muradıtti şey daha dedi. Ve kâle kelbiyü diyor ki bu ayetle ilgili nezelet Hz. Saad ibn Rabi'i ve eşi Hawla bint Muhammed ibn Masleme saat ile Hanım'ı kabl arasında geçen bir hadiseden sonraymıştır diyor. Ve tekrar kıssate ve o kıssayı zikrediyor. Vakıle denildi ki nezret fi gayri mazkıra bu zikredilen şahısların dışındaki kişiler hakkında nazil olmuştur da denildi diyor. Arkadaşlar saat 11 oldu. Ben okuyabilirim. En azından bu sayfayı da okuyabilirim ama ee, ne dersiniz? Bir de Murat Bey var. Yani İritam'da çalışan arkadaşlar var. 11'de dersimizin bitmesi gerekiyor. Yani burada isterseniz e, bitirelim. Yani ben devam edelim ama devam ederim fakat o arkadaşlardan o zaman Fırat Bey biraz daha devam edebilir miyiz? Fırat Bey devam edebilir miyiz biraz daha? Sükut ikrardandır deyip o zaman sayfayı tamamladık da yani bir önceki sayfa bitti ama burayı da Okuyalım o zaman tamam. Peki. Bu sayfeyi de okuyalım bitirelim. Yeste kibiru bazı mukallidetil ifrinci. Fi adabihim minne meshruiyet darb el maraet maraetin Diyor ki yeste kibiru. Yani büyük görüyor hani gözünde büyütüyor daha doğrusu, gözünde büyütüyor kim? Ba'du mukallid edil ifrinci yabancıları frenkleri mukallid eden bazı kişiler fi adabihim yani onların yaşam tarzlarını taklit eden, frenklerin yaşam tarzlarını taklit eden içimizdeki bazıları minna diyor bazıları bizden neyi büyük görüyorlar? Gözlerinde büyütüyorlar. Meşruiyyet atar bilmar mar'eten naşizi. E, naşize olan kadının dövülmesinin meşruluğunu gözlerinde abartıyorlar, büyütüyor, büyütüyorlar. Halbuki ne var diyor. böyle la bir tekbiruna. Fakat şunu büyük görmüyorlar, gözlerinde büyütmüyorlar. Enten şuze, Ve aleyhi. Kadının kocasına karşı gelmesini, saygısızlık etmesini, taşkınlık etmesini, ona karşı büyük denmesini, böbürlenmesini e, önemsemiyorlar. Fetece ve kadının kocasını yapması ve huve reisül beyti bu cümleyi muhterizadır ve huve reisül beyti tire için alın onu ki koca erkeğin reisidir. Maruusen yani metbudiyle tabi yani kendilerini reis, kocalarını merus, reisin altındaki ona tabi olan kişiyi yerine koyuyorlar. Bel muhta karan yani birerkes böyle hakir bir insan e, haline getirmesine bir şey demiyorlar. Bunu hor görmüyorlar. Vatusr <gülüyor> ru ve kadının yine bu usuzluğuna devam etmesini, ısrar etmesini e, önemsemiyorlar. Hatta lahteli yine niwadhi ve nusphii kocasının bazı nasihati ile e, teline telinu e, yumuşamak yani kocasının vaazu nasihatiyle e, yumuşamadan eee devam etmesini de e, önemsiz görüyorlar. Yani hiç bu tarafına bakmıyorlar mesela. Ve tubari ve hiç aldırış etmiyorlar bi iradihi ve hecrihi. yani e, erkeğin kadından yüz çevirip onu terk etmesine de aldırış etmiyor o kadın yani kadından bahsediyor naşize kadından yani bu işin bu kısmını hiç görmüyor bu adamlar diyor Frank Bukaliter valla <gülüyor> edreip imay alicume bilmiyorum nasıl çözüm bulacaklar ha ula en anne yani bu naşize kadınları nasıl istah edecekler? Neyle istahe edecekler? وَبِمَ يُشِيرُونَ Ala اَزْوَاجِهِنَّ Ve onların kocalarına neyle işaret edecekler? Neyi işaret edecekler? اَوْ يَعَامِلُوا Yani e, kocalarına karılarına karşı bu tür durumlarda nasıl bir tavır takınmaları gerektiğine dair ne diyecekler, nasıl muamele yapmalarını da ne diyecekler ya yani nasıl bir çözüm sunacaklar bilemiyorum. Ne Allahum yetekayyuluna imraeten zayifeten Sanki diyor onlar şöyle bir şey mi hayal ediyorlar? Sanki şunu hayal ediyorlar ki zayıf, naif bir kadın, muhaddebeten edibeten, çok edepli, ahlaklı, namusu dürüst. Yebghi alayha raculun fazzun ghalizun. Ona böyle zulmeden Saz gâlîz böyle katı kalpli, zalim, cebbâr bir adam var. Yani kadın melek gibi bir kadın, kocası da zalim bir adam. Böyle bir şey hayal ediyorlar herhalde. Sayut imu sawtahu min lahmihil garîdî. Onun o kadının tazecek etine kadın adam sürekli kamçısını vuruyor. Sürekli onu kamçısıyla dövüyor. وَيَسْقِيْهِ min دَمِهَا الْعَبِيُطِ Ve e, o kadının e, kanından suluyor. Burada biraz edebiyat yapmışlar. İyit, abit. Yani e, kadın zayıf, naif, edepli, ahlaklı ama zalim bir adam eline kamçıyı almış karısının e, işte dövüyor kemiklerini kırana kadar vesaire kanını akıtana kadar ve yezumu enallaha taala bahalahu mis hada'd darbi darbi ve adam iddia ediyor ki Allah böyle bir dövmeyi kendisine mübah kılmıştır. ve intecarra ve tecanna aleyha be. eğer bu adam karısına karşı cürüm işlese, suç işlese, cinayet işlese yani haksızlık yapsa buradaki cinayet öldürmek değil de yani haddini aşsa, her türlü cevri cefayı gösterse karısına yaşatsa, sanki bu adamın hiç günahı olmamış gibi bu adamlar böyle hayal ediyorlar diyor. Mesela bu diyor ki yani kadın her zaman melek erkek her zaman zalim değil tam tersi kadın zalim olur erkek melek gibi de olabilir Bu tür durumlar da olabilir diyor genelde de öyle olur dersem biraz bayan arkadaşların uykusunu kaçırmış olurum herhalde kemâ yaka'u kethîran min hılâz-ül ekbâdi hılâz ciğer hilaz katı yani burada ne deriz katı kalpli biz katıcı el demiyoruz katı kalpli insanlardan sadır olduğu gibi mütehad ciri attı yani kalpleri taşlaşmış tabiatları fıtratları e, taşlaşmış kimselerden meydana gelir yani böyle erkekler var ve haşa lillahi an yezana bimishe hazal zulmi haşa diyor Allah böyle bir zulma asla izin vermez evyar daabih ya da razı olmaz inne Miner Ricali Erkeklerden öleleri vardır ki Arkadaşlar buraya gelirken çok hızlı okudum. Çok ağır kelimeler var burada. Suriyeli 2-3 tane hocayı aradım. Bu Cevaz Cevaz yanımda sözlük de yoktu. Dediler ki bizim yanımızda sözlük yok. Sözlüğe bakalım. Sözlüğe baktılar. Ben yazmıştım bir saniye. yine bunların hepsini de sözlükte bulamamışlar. Ee, yani ben daha sonra yine bakabilirim belki ama yani çok e, nadir kullanılan kelimeler bunları nereden bulduysa. Erkeklerden öleleri vardır ki diyor, el-ca'zariye Onlar yazari yani el-mütekebberul câfî anil mev'izati ev yani çok katı kalpli e, zorba ve kendisinde olmayan özelliklerden dolayı e, övülmeyi seven övülmeyi seven anlamına geliyormuş sözlüklere baktınız mı siz bulabildiniz bilmiyorum yani el-cevrav el-galivu yani kara bir adam el-ekûlu çok yiyen çok içen El Batir yani tek bir manada değil. Bakın bir sürü olumsuz manaları yüklemişler. Tek bir manaya da gelmiyor yani. Mesela Galis kötü kalp demek. El bu çok yenen çok içen demek. Güzel. cazer cazgır. El Muktaalü fi meşhi beğenen yani her türlü olumsuz sıfatların kendisi için kullanılabileceği insan. Yani bir el mesela, 5-6 tane birbirinden farklı bağımsız sıfatlar kullanmış. Yaz, limun ete, karısını zulme diyor. Bu adam bir mahzul, sadece düşmanlık olsun diye e, karısını zulme diyor. Bu kadar adı fil basiye temsalihim bin hadisi. Bu tür kimseler için, e, yani kadınlara nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili pek çok hadis varisi varid olmuştur yetti fi hakihim ma jaat bihi al-ayatu min al-tahkim ve onlar hakkında tahkimle ilgili yani hakem kadının kadın tarafından iki kişi erkeğin tarafından iki kişi iki adil kişiyi seçip hakem tayin etmekle alakalı ayet geldi ve inne min Kadınlardan nisaiyi vardır ki el-fobarika kadınlardan bazıları da fevarikdir. Bu fevariki şöyle dediler yatmaḥ neydir ricali ve yani kendileri evli olduğu halde başka erkeklerde gözü olan kadınlar. El menashiysa bunu bulamadık arkadaşlar. Yani daha doğrusu telefonla görüştüm Hocalarda da bakamadılar, evde sözlük de yok. El müfessilati bunu da bulamadık. Eğer bulabilirsem haftaya söyleyeyim. Yani iki tane hocaya aradım Suriyeli hem de iyi hocalar bunlar ee, bilmiyoruz dediler el levati bilmiyoruz dediler sözlükte de bulamamışlar yani baktıkları halde ancak böyle lisanın araba filan bakmak lazım belki ama yani işte kötü özellikler kadınlarla ilgili kötü sıfatlar el levati öyle kadınlar ki yemkutne ne, yani kocalarını nefret ettiriyorlar kendilerinden kocalarından nefret ediyorlar daha doğrusu kocalarından nefret ediyorlar Sevmiyorlar, kerih görüyorlar. Kebura indallahi Allah ayetinde geçiyor ya makt kelimesi. Ve neydi Yahunne ve e, kocalarının kendilerine yaptıkları iyilikleri görmezlikten geliyorlar. E, nankörlük ediyorlar. Ve nüşuz ne alehinle salafen ve inaden ve kocalarına e, gururlarından dolayı salafen gurur, inaden inatlarından dolayı nüşuz ediyorlar. وَيْكَلِّفْنَهُمْ مَا malata تَعْقَتَ لَهُمْ Ve kocalarını güçleri yetmeyen şeylere e, şeylerle sorumlu tutuyorlar. Yüklüyorlar kocalarına bunları güçleri yetmeyen şeyleri. Şimdi diyor ki Reşit Rıza ayu فَسَادٍ يَقَعُوا فِي الْاَرْضِ yeryüzünde hangi fesat meydana gelir? İzâ ubîhalil raculit takiyyil Eğer müttakî takva sahibi, fazile sahibi bir kocaya izin verilirse ney? En yukhaffida indirmesi. Min salefi ne? Onlardan bu böyle bahsettiğimiz kadınlardan herhangi birisinin gururunu kırması müttakî fazıl bir kocaya e, böyle bir şey yaptırılması halinde dünyada ne olur diyor yani. Ne tür bir kötülük meydana gelir? Ne tür bir fesat meydana gelir? Dünyanın çivisi mi çıkar? Ve yüdehviraha ve o kadını indirirse minneşezi gururiha. O gururunun e, yüksekliğinden, nüşuz nuzundan indirirse gururunu kırarsa yani karısının Neyle bir sivak? Niyadır bu daha? Yani karısının eline vurduğu bir misvak, küçük bir odun parçası gibi bir şeyle? Ev keffin yehvi birhe ala rakabeti ya ya da boynuna şöyle bir eliyle vurursa ne olur bundan ne biter diyor. Bilmiyorum tabii kadınlara sormak lazım ne olur. Erkek gözüyle bakıldığında bir şey olmaz gibi duruyor da. Ve inne kathiran min aimmatihimul ifrinci onların diyor örnek aldıkları pek çok e, frank e, yabancı insanlara bakılırsa ne yapıyorlar yadribuna nisahum karılarını onlar da dövüyorlar evet arkadaşlar yani bu bir realite Avrupa'da da e, yani kadınlarına şiddet uygulayan, uygulayan erkeklerin sayısı oranı daha doğrusu ailedeki şiddet oranı bizdekinden e, az olacağını zannetmiyorum az değildir yani Alimatı, MüHzabat bilgili, ahlaklı ve kasiyatlı ariyat, yani açık giyinmiş, yani kasiyat giyimli ama ariyat giyinik açıklar. Hani hadiste geçiyor ya bu tür kadınlarını dövüyorlar. Hani bizim cahil karılarımızı dövmeyi bir tarafa bırakın adam kendisi e, okumuş karısını dövüyor diyor elma ilatil mumilat yani başkalarına meyleden ve başkalarını kendilerine meylettiren karılarını dövüyorlar bunlara niye seslerini çıkarmıyorlar <gülüyor> güzel bir espri olmuş bunları diyor onların filozofları yapıyor bilim adamları yapıyor ve ve umrahuhum kralları yapıyor devlet adamları yapıyor bunları niye bunlara ses çıkarmıyorsunuz fe huve daruretun la yestegni anha el galune fi tekrimi ulaike nisai el müteallimati fe keyfe testenkiru ibahatehu lid darureti Fi dinin amin lil bedve Fahra daruratun Bu bir daru zarurettir Yani dövmeden bahsediyor Bu bir zarurettir La estagni anha Eee bundan müstahni olmaz yani ihtiyacı olur buna el galune fi tekrimi ulaiken nisai el muteallimati yani bu eğitimli kadınları kadınları tekrim burada onara etmek gibi yani eğitimli kadınlara Avrupalılar bunu yapıyorlarsa فَكَيْفَ تَسْتَنْكِرُوا اِبَاحَتَهُ لِلْضَّرُورَةِ ف۪ي dinin عَامٍ لِلْبَدْوِ Yani e, bedevilere bile hitap eden, herkese bütün avama hitap eden e, bir dinin böyle bir zaruretten dolayı ya da böyle, böyle bir zarureti mubah böyle bir zarureten dolayı dövmeyi mubah kılmasını nasıl inkar edersin? diyor. Evet zor konular. Yani bu seneki metinlerde hep e, ailevi ilişkilerle alakalı kadınla ilgili konular. E, devamında da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bazı hadisler kadınlara iyi davranmayla alakalı bazı hadisler vermiş ve bir hadisle alakalı Muhammed Abdül demiş ki valla bu hadisi ben daha önceden de hani hadis olarak okumadan önce de insanlara hep söylüyordum. Peygamberimizin de benim bu söylediğim şeyi söylediğini görünce baya mutlu oldum diyor Muhammed Abdül. Evet en güzelini söylemişsiniz Semin Hanım. Allah zulmetmekten ve zorunla uğramakta maalaza etsin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisinde ne diyor Allah'ım inni azubuke en adille evu dalle evu ezille evu ve azlime evu Yani zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allah'a sığınırım. Dolayısıyla söylenecek olan budur. Ee, aslında saatte 11.20'ye geldi el galun galun kelimesi gali gali'nin çoğulu gali de hani pahalı diyoruz ya ee, pahalı yani burada değerli kişiler anlamında Alıgali, mesela huğa gali aleyne der Araplar, huğa gali aleyne, o benim için çok pahalıdır, yani çok değerlidir. <gülüyor> yani böyle değerli kimseler Avrupa'da işte ulema, hukema dediğimiz filozoflar, kültürlü insanlar bile okumuş karılarına bunları yapıyorlarsa, e, yani bizim toplumumuzdaki Cahil cüha'nın bunu yapmasının niye? E, anlamazlıktan geliyorsunuz diye bir sistemde bulunuyor. Arkadaşlar bu arada bilmiyorum içinizden oraya gelenler var mıydı? Dün müydü? Dündü galiba. Bu. Değil mi? Hidayet Hoca zannedersem tamdan bazı arkadaşlarla toplantı yapmış. Hidayet ...dün değil, cuma günüydü. Cuma günüydü, cuma. Cuma günüydü. Normalde, yani ben ders istememiştim önümüzdeki dönem. Ee, Şevket Hoca'ya verilmiş galiba. Ee, ama arkadaşların herhalde öyle bir talepleri olmuş. Ee, yani gördüğünüz gibi ben... ...yani 9'a kadar dersim oluyor. Oradan da eve bayağı yorgun argın geliyorum. Eee yani çok fazla hakkını belki veremiyoruz ama arkadaşların sağ olsunlar teveccühleri olmuş yani ben de eğer başka hocalar gelebileceklerse ben almak istemiyorum dedim ee, ama yani bize düşen bir görev de varsa yapmamız gerekiyorsa onu da yapabiliriz dedim ee, hocaya bıraktık bilmiyorum önümüzdeki dönem ee, evet 3'e düşecek 3'e ee, düşecek yani ben çok yorgun argın yapıyorum bu dersi, yani performansımı da beğenmiyorum. Çünkü bugün hakikaten sabah 8.30'dan itibaren dersimiz oluyor. Yani bu saate kadar sadece teneffüslerde dinlenebiliyoruz. Bakalım yani önümüzdeki dönem ne olur, İnşallah hayırlısı olur. 20'de olur inşallah. Bakalım. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.